Latif kardeşim bundan bir, bir buçuk önce Fatih abi böyle dibine vuruyor senin Öyle bir kardeşim, böyle bir hayat yaşıyor. Bir gün işte işten gelmiş abi. Böyle hanımıyla oturuyorlar falan, odaya geçmiş. Şöyle bacak bacak üstüne atmış. Tabii vuruyor, elde bira vuruyor. Abi. Tam o esnada YouTube açmış işte. Böyle ya demiş, böyle bir iki video izleyeyim onu izlemiş, bunu izlemiş, öbürünü izlemiş. Ulan bir baktım diyor, sağda sakallı bir herif diyor. Bu sohbeti sakın izlemeyin, sinirleriniz alt üst olur. İzlerim lan, ne olacak dedim diyor. <gülüyor> Elde bir an, abi <gülüyor> Devam ediyor. Daha sonra demiş ki ulan bebeğe bak demiş sakalıyla yolu izlemeyin, etmeyin, etmeyin, etmeyin falan filan. Bunlar ayrı konuşuyorda Latif. Ağabey Şimdi... <gülüyor> Latif akıyor sohbeti. Fatih abi Tabi o sohbeti hatırlıyorsanız böyle biraz sert bir sohbetti. Üstad'ın şükürle ilgili. Böyle ilk birinci dakika Latif şöyle abi sohbeti izliyor tam elle yudumluyor oradan pipeti takmış dakika iki oluyor Latif biraz böyle dakika beş oluyor Latif geriliyor biraz tabi dakika onlara yaklaşıyor sohbet yaklaşık 30 dakika böyle şükürle ilgili Yusuf abi hatırlıyor musun o dersi şükürle ilgili böyle konu o kadar sert ki ben vuruyorum Latif vuruyor ben vuruyorum Latif vuruyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dakika otuz abi tüm nevane bitmiş. Şimdi devamı ilginç. Gole attık mı atmadık mı Latife? Abi daha sonra herhalde Latif, Latif eksiklerim olabilir, hakkını helal et böyle anlattı İrfan kardeşim. Yani yalan varsa onun benim değil. Abi ondan sonra Latif bırakıyor abi şeyi. şöyle bir düşünüyor 2-3 dakika sonra Fatih bir koyuyor sabaha kadar. O ders senin, öbür ders benim, şu ders benim, o ders senin. Herhalde böyle sabah 3-4'e kadar değil mi Latif? İzledin, 5'e kadar. Sabah 5'e kadar ayıp mıydın? Sabah 5'e kadar abi. Daha sonra Latif evde ayağa kalkıyor, böyle tam odadan geçiyor, tabii hanımı da duyuyor. Hanım diyor ya herif bu saatte ne yapacağım diyor, namaz kılacağım diyor. <gülüyor> Lan herif deli misin? Bir, bir şey devirdin az önce, bir kasa şimdi ne namazı var? olmaz tövbe etmem lazım falan. Abi Latif soğuk suyun altına, bir buçuk saat mi Latif? Bir buçuk saat soğuk suyun altına giriyor Latif ve kapanıyor ellerini açıp saatlerce Rabbine tövbe ediyor abi, saatlerce. Yani bu bahsettiğim çok eski bir olay değil, taze bir olay Fatih abi. Saatlerce Rabbine tövbe ediyor, o gün bugündür hem beş vakit namaza başlıyor, hem Hatay'dan, bak Hatay'dan abi, her hafta buraya sohbete geliyor. Mesela biz yakınımızdaki mahalledeki mesela, bir Bedir abiyi sürekli getiremezsin buraya ama değil mi? Bedir abi de duyuyorsa kapak olsun, onu sürekli getiremezsin. <gülüyor> ama Latif Hatay'dan her hafta, Adam buraya sohbete, derse geliyor ve şu an herhalde Hatay'da Latif anlatmadığında kalmamış. Doğru mu kardeşim? İş yerinde şurada burada. Hanımla nasıl gidiyor Latif? Memnun mu hanım bu halinden? Tesettüre girdi. Ciddi misin? Girecek. He elhamdülillah. Kardeşim çok memnun. Sarıkla geziyormuşsun. <gülüyor> Sarık mı o boynundaki? Hepsini hemen yapma. Dörtleyin falan dur biraz. Hemen... O kadar acele etme. Latif kardeşim tebrik ediyorum. Yani anlatıyorum. iki sebebi var. Birincisi medar şef olsun diye bize şef veriyorsun. İkinci sebebi kardeşim, burada bu hizmeti yapan birçok arkadaşın, birçok abinin burada hissesi var. Yani dışarıda bir kart dağıtanından, burada bir çay dağıtanına, gönlünde bir hüs-düzam besleyenine, gece yatarken Allah'ım sen hayalhanemi, oradaki kardeşleri muvaffak et diyenine kadar hepsinin bir hissesi olduğu için böyle bahsediyorum. Ama Latif çok tehlikeli bir hadise var. Efendimiz Aleyhisselam'ın çok hoşuma giden bir hadisi var abi. Diyor ki az dahi olsa devamlı olanı seçin diyor. Hatırladın mı? Çünkü mesela Ramazan'da dikkat edin abi. Ramazan Müslümanları patlar. Ondan sonra 11 ay sıkıntı yaşar. Az da olsa devamlı oluyor. Yani mesela ilk bir ay, iki ay Latif. O zaman çok problem yok da Zeki Bey. İşin devamı çok problemli oluyor. Yani biz burada neler görüyoruz abi? Bir gün Hüsup abi adamın biri geldi burada. Böyle yapıştı sohbet ediyor. Abi siz neredeydiniz? Buradayız, neredeydiniz? bu? Kardeşim buradayız. Abi siz neredeydiniz falan? Böyle bir kitabı niye anlatmadınız? Şu neredeydi, bu neredeydi? Bunu herkese ulaştırmamız lazım. Elli vakit namaz kılmamız lazım. Rusya'ya gidelim, Afrika'ya gidelim, Avrupa'ya gidelim, dünyaya okyanus atalım. <gülüyor> Öbür salı sohbette yok. <gülüyor> <gülüyor>